FM Perişan FM Türkiye Radyonu Türkiye Radyonu Radyo Perişan Efendi Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler Ömer Han'la damardan nameler <Sessizlik> <Sessizlik> Ömer Han'la da da da da dama damar damardan dandan nameler nam, nam, nameler nameler nameler nameler <gülüyor> Gece midir? Gece midir insanı hüzünlendiren yoksa insan mıdır? Hüzünlendmek için geceyi bekleyen gece midir seni bana düşündüren yoksa yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen geceyi bekleyen geceyi bekleyen <gülüyor> ee, sevgili Tanju ee, ben söylemeden ekoyu vermişsin ya. teşekkür ediyorum seni <gülüyor> şey ne ya Merhaba sevgili dostlar, Ömer Han'la damardan namelerde bendeniz Ömer Han ve sevgili aslanım Tanju olan birlikteliğiniz şu an itibariyle başlamış bulunuyor. Programa geceden bahseden 4.8'lik hece ölçüsüyle yazdığım bir sevgi şiiriyle başladım. Gece dedim de... Ne geldi abi aklına gene? Gece ne kadar da karanlık bir kelime değil mi sevgili dostlar? E, öyle mi? Gece ve karanlık keskin dost. Akşam da onların üvey kardeşi. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah abici. Akşamları ben de severim abi ya. Bak akşam oldu hüzünlendim ben yine ya. Sözüm aklıma geldi. Akşam dedin de... Sevgili tanşı akşamla Gündüz'ün hikayesini bilir misin, bilir misin? Yok abiciğim hiç duymadım abi ya. E, duysam bilirdim. E, ama demek ki bilmediğime göre duymadım. E, duymadım öyleyse bilmiyorum yani. E, duysaydım bilirdim belki de. E, bilmek ve sevgi iki eski dost. Cahillik de onların üvey kardeşi. Eyvallah. Aha! Ana! Bak abi ya ben de senin gibi cümleler kurabiliyorum artık. Ya yaşasın! Geçsin abicim sonunda. Sonunda ben de sana benzemeye başladım. Süper abi ya. Şunu unutma ki sevgili Tanşo. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici. Ya da... Ya da anca gidersin. Aa, anladım abicim. Oynama şıkkadım şıkkadım diyorsun yani. Çok daha abicim ya <gülüyor> E Dediklerini dikkate alacağım inşallah. E, ne de olsa sen bu alemin duayenesin. Değil mi abicim? <gülüyor> e, şey abicim akşamla gündüzün hikayesi diyordun. Ne oldu anlatsana? Ha, e, sevgili dostlar, sevgili tanşı. Akşamla e, karanlık ikindi vaktinde buluşmuşlar ve akşam karanlığa demiş ki. Ne demiş abi? Karanlık, karanlık neden neden bu kadar karanlıksın? Karanlık ne demiş abi? Karanlık da demiş ki, karanlığın en koyu olduğun gündüzün. ...en yakın olduğu andır. Vay be! İşte tam bu sırada... ...ufuktan güneş doğmuş... ...gündüz olmuş... ...ve gündüz demiş ki... Ne demiş abi? Güneş... ...güneş balçıkla sıvanmaz... ...sıvanmaz... <gülüyor> Şiirin ünkek ve titrek çocuğu... ...şiirin ülkek ve titrek çocuğu... ...Ömer Han'la... ...damardan dağılıyor. Ana! Abi reklam saatimiz gelmiş yine. E, reklam girmemiz lazım. Eyvallah. E, abicim yalnız reklamı sen okuyacaksın biliyorsun değil mi? Ne? Ben mi? E, e neden? Neden ben okuyorum sevgili Tanşo? Ya, ya abicim sen de var ya bak bilmiyormuş gibi yapıyorsun ya. Sırf kendini böyle öldürtmek için. E biliyorsun e, işte insanlar seni istiyor. He, e, madem öyle. <gülüyor> tabii hay hay. Evet. Reklam hangisi sevgili Tanşo? E, i̇lk reklam çocuk bezi reklamı abicim. E, i̇şte Metin. Eee. Abi al bunu. Ee, ben fonu girince başla tamam mı? <gülüyor> Pekala sevgili tanşıyor. Şöyle bir göz atalım bakalım ne diyor. Evet. Abi zamanımız yok hadi. Ee, ee, fon girdi abi. Ee, başlıyorum. Ee, bariyer çocuk bezleri. Hem yerli hem çift bariyerli. <gülüyor> Esnek ve çift bariyerleri sayesinde çocuğunuzun altı hep kuru tam tam tamına 50 çeşit dayanabilme özelliği bariyer bez. Çocuğumu bariyerle bezliyorum. Kendime daha fazla vakit ayırıyorum. Eyvallah. Asıl abi harika oldu ya. Evet sevgili dostlar. Bu arada mesajlar var. Evet abi bir sürü mesaj var. Çorum'dan e, Harbi Leblebi rumuzlu. <gülüyor> Harbiden de komik. Değil. Evet çorumdan Harbi Leblebi diyor ki ben seni deli gibi sevdim. Sen beni deliyim diye sevmedin. Vay be. Çok güzel gerçekten de çok güzel bir <gülüyor> e, söz göndermiş. Muhteşem abiciğim ya. Ama boş ver be e, Harbi Leblebi diyoruz. Deliyle e, deli olunmaz tabii. <gülüyor> Doğru. Deli dedim de. Ne geldi abi aklına? Deli dedim de. Çok da güzel, çok güzel bir hikayesi var. Bir deli hikayesi var sevgili tanju. Dinliyoruz abiciğim. Bir deli bir gün kafede çay istemiş dostuyla beraber. Yanına da dört şeker istemiş çayın. Birkaç dakika sonra deli garsonu çağırıp tekrar şeker istemiş. Sonra abi? Garson tabii getirmiş, şekerleri tekrar vermiş. İki dakika sonra... Deli yine garsonu çağırıp yine şeker istemiş. Evet abi. Garson, garson bu sefer kızmış. Ve demiş ki, niye, yeah, neden, neden bu kadar şeker atıyorsun? Deli de demiş ki... Ne demiş abi? Görmüyor musun? Hepsi eriyor, hepsi eriyor. <gülüyor> hepsi eriyor. <demiş. gülüyor> Abiciğim, hayret bir şeysin ya. Çok komik bir fıkrayı bile çok duygusal anlatabiliyorsun abicim ya. Dayanamayacağım abi. Bu ne acıklı bir fıkraymış abicim ya. Demek şeker eriyormuş. Vay şerefsiz garson Ne olur iki tane daha şeker verseydin. Ne olurdu sanki. Ne olurdu. ne olurdu. Ne olurdu. Ne olurdu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Han'la damardan nameler Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar F F F Türkiye Radyolar Türkiye Radyolar Perişan FM şükürlük kadar Perişan FM Her gün kimsatlarda yalnızca Dünya Radyolar Yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar Ben Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ben Ömer Pekin Aha dinleyin dinleyiciler